Hocam ben Ramazan'da diyor, teraviyi camide kılıyorum, sürekli bayan olduğumda diyor, mahsuru var mı? İşte deminki söylediğimiz gibi, bu bayan e, camiye gitmek istediği zaman erkeklere karışmayacaksa, kokulanmayacaksa e, ziynetli elbiseleriyle veyahut da bu bayan eğer açık yüzlü geziyorsa e, açık yüzlü geziyorsa mesela yüzüne hiçbir mihtiyaj yapmamak şartıyla sürme, yuruş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 Hele hele o kız cahil ise, koku sürünür. Ve demiştik ki, bir kadın koku sürünüp de dışarıya çıktığı zaman o kokuyu alan her erkek o kadınla zina yapmış olur. O zaman kadın bu tür şartlara kayıt kalacaksa gitmesinde bir beis yoktur. İster taravihde olsun, ister diğer vakitlerde olsun. Ey, beş vakit namazda olsun. Hatte cuma namazı mesela. Cuma namazına gitmek isterse, eğer bu